Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi 2. Müslümanlara karşı savaş halindeki kafire suikast düzenlemek. Burada sözü edilenler Müslümanlarla herhangi bir anlaşması bulunmayan ve onlara karşı savaşçı konumundaki kafirlerdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çok eziyet eden kişilere suikast düzenlediğine dair rivayetler bulunmaktadır. Allah Teala şöyle buyurur: Müşrikleri nerede görürseniz öldürünüz, yakalayınız, muhasara ediniz <gülüyor> ve onlar için her yerde pusu kurunuz. Kurtubi olan şöyle der. Onlar için her yerde pusu kurunuz ibaresi, kendilerine daveti ulaştırmadan önce onlara suikast düzenlemenin caiz olduğunu gösterir. Kurtubi'nin daveti ulaştırmadan önce sözü, daha önce kendilerine davetin ulaştırıldığı kişiler ile ilgilidir. Onlar için her yerde pusu kurunuz ibaresi, söz konusu düşman için pusu kurmanın, onları izlemenin ve haklarının haber toplamanın caiz olduğunu gösterir. Bunun sünnetten delilli ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kab bin Eşref ve Ebi Ra, Ra, Ra, Raf, Rafi bin Ebil Hukay, Hukayk'ın öldürülmesini emetmesidir. Bunların her ikisi de Yahudilerdendi. Şimdi e, biz geçen dersimizde dedik ki e, savaş hiledir ve biz bu hilenin çeşitlerini işleyeceğiz. Yani ne tür hileler yapılabilir savaşta biz bunu işleyeceğiz e, dedik. Şimdi normalde Allah Azze ve Celle diyor ki? "Faezden salak al aşırıl hürmu, fakatlul müşrikinahıythu vajettumum, vuxuzum, vapsurum, vaqgudu lehm kulla mersat." Şimdi, haram aylar çıktığı zaman müşrikleri yakaladığınız yerde öldürün, onları kuşatın ve onlara pusu kurun diyor Allah Azze ve Celle. Yani asıl bu dersin konusu olan kısım, "Vaqgudu lehm kulla Her gözetleme yerinde mutlaka onlara ne yapın gözetleme yerlerinde oturun diye. Şimdi bu ayet kelimenin bu kısmı normalde düşmana karşı onları öldürme yapılabileceği gibi savaş yapılabileceği gibi bunun dışında onlara karşı suikast düzenlenebileceği. Niye bunu söylüyoruz? Özellikle suikastı niye anlatıyor? Çünkü suikast Normal şartlarda sanki ihanet gibi görünüyor. Yani bir insana suikast yapmak nedir? Gidip bir adama seni öldüreceğim haberin olsun demiyorsun. Yani savaşla suikast arasındaki fark nedir? Savaşta iki ordu karşı karşıya gelir, birbirlerine kılıç çeker, birbirlerini öldürürler. Suikasta nedir? Mesela adam götürür işte şu anda mesela piyasada gördüğümüz gibi haberlerde her gün izliyoruz. İşte bomba koyuyor arabasının altına. Adam uzaktan mesela şeyle vuruyor, kanasla vuruyor mesela. Yani adamın hiç haberi yok. İhtiyar diyoruz adamın hiçbir şeyden haberi yokken aniden ölümle karşı karşıya kalması gibi sanki dikkat ederseniz böyle bir aldatmaca varmış gibi işin içinde ondan dolayı onu ayrı bir şekilde ele aldı. Yani bu waq'udulehum kullamarsat onlara her gözetleme yerinde oturun normalde birçok manaya gelebilir. 1. Düşmanı gizli gizli izlemek. Düşman hakkında istihbarat toplamak mesela. Düşmanı takip etmek vesaire ve düşmana suikast düzenlemek. Bunlar hepsi normalde İslam dininde haram olan şeyler. Yani birinin mesela tecessüs, yani gidip casusluk yapıp bir adamın sırlarını öğrenmeye çalışmak. Normalde bu nedir İslam'da? Haramdır. Çünkü Allah azze ve celle ne diyor? Vela tecessesu diyor. Yani casusluk yapmayınız. Ama bu kim için? Müslüman için geçerli olan bir şey. Söz konusu kafir olduğu zaman, düşman kafir olduğu zaman tecessüs de yapılır, takip de yapılır, onun hakkında bilgi de toplanır, ona karşı suikast da yapılabilir harp e, halinde. Allah azze ve celle ne diyor işte vakâidu lâhum Ha şimdi bakacağız Peygamber eslatü Vesselam bunu nasıl anlamış. Yani bu ayet kelimeyi hayatında nasıl tatbik etmiş. Bunu örnekleri var mı? Şeyh'in istidlal ettiği noktaya örnekleri var mı? Var. Şimdi bize o örnekleri ne yapacak? Bize o örnekleri gösterecek. Bunlardan birincisi kabim Eşref'ın kısası. Evet. Kabim bin eşref müşrikleri Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Şirleyi de sallallahu aleyhi ve sellem hakaret ediyor ve Müslümanların kadın ve kızlarına dil uzatıyordu. Buhari ve Müslim ona suikast düzenleme olayını rivayet etmektedir. Buhari, Cabir'den radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, Kab bin Eşref'in hakkından kim gelecek? Zira bu adam Allah ve Resulüne eza veriyor, buyurdu. Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh hatırlarak, onu öldürmemi ister misiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet deyince, Muhammed bin Mesleme hakkınızda menfi şeyler söylememe de izin veriyor musunuz dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söyle diye cevap verdi. Hadise anlatıldığına göre Muhammed bin Mesleme ve beraberindekiler Ka'b bin Eşref'e yalan söyleyerek Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız olduklarını bildirmiş ve bu şekilde onu hile yaparak öldürmüşlerdir. Ka'b bin Eşref öldürüldüğünde sağlam bir kare içinde bulunuyordu. Evet, devam et. İbni Hacem şöyle der. İklimeden Mürsel olarak yapılan rivayete göre Yahudiler, Ka'b bin Eşref'in öldürülmesi üzerine şaşkına döndüler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelerek büyüğümüz suikast ile öldürüldü dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ka'b'ın yaptıklarını, müşriklerin nasıl kışkırttığını ve Müslümanların eşlerine nasıl dil uzattığını onlara anlattı. İbn-i Sa'd, Yahudilerin korktuklarını ve bir şey demeye cesaret edemediklerini belirtir. i̇bn Hacer şöyle devam eder. Bu, daha önceden davetin kendisine ulaşmış olduğu kişilerin yeniden kendilerinin davet yapılmaksızın öldürmelerinin caiz olduğunu gösterir. Ayrıca savaştık kişinin ihtiyaç duyduğu sözleri hakikatini kastetmeden kelime oyunu yoluyla söylemesinin, yolu söylemesinin caiz olduğunu gösterir. Buhari bu hadisi kitab cihat bölümünün savaşta yalan söyleme babı ile düşmanı suikast düzenleme babında rivayet etmiştir. Evet. Kim Allah'a ve Resulüne karşı savaşan kafirleri suikast ile öldürmenin ihanet olduğunu veya İslam'ın bunu yasaklarını söylerse kitabı ve sünneti yalanlamış ve sapıtmış, sapıtmış olur. Nebevi Rahimullah şöyle der. Kadiyat der, der ki, hiçbir kimse onu öldürmenin hainlik olduğunu söyleyemez. Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh bulunduğu bir yere adamın biri bunun hainlik olduğunu söylemiş. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh bu kişinin hemen boynunun vurulmasını emretmiş ve öldürülmüştür. Evet. Şimdi normalde Kabe ibn-i Eşref'in kıssası e, ne için önemli bir kıssa? Şundan dolayı önemli bir kıssa. Peygamber Aleyhisselatu vesselam Yahudilerle Medine'de bulunan Yahudilerle bir sözleşme yapmıştı. Öyle değil mi? Onlar peygamberimize zarar vermeyecek. Aleyhisselatu vesselam da onlara zarar vermeyecekti. Bu sözleşmeye rağmen yani arada böyle bir söz olmasına rağmen peygamberimiz onların liderlerinden bir lideri suikast düzenleyerek öldürdü. Şimdi normalde biz demiştik İslam'da verilen söze mutlaka ne diye ayet edilir. Hiç kimse vermiş olduğu emanı veyahut da vermiş olduğu sözü İslam'da bozamaz. Hatta Peygamberimiz ne diyordu? Kim e, muahhade altında olan birini öldürürse cennetin kokusunu dahi e, duyamaz diye. Ondan dolayı böyle bir adam öldürülmüş. Bunun sebebi ne? Çünkü bu adam ferdi olarak vermiş olduğu sözü bozmuş. Ne yapmış bu adam? E, şiir söylemiş, hikaye anlatmış, Müslümanların kadınlarını vasfetmiş şiirlerinde. Mekkeli müşrikleri Müslümanlara karşı kışkırtmış mesela. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a birden fazla zararda bulunmuş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da akabinde bir gün demiş ki artık من لكعب بن اشرف فإنه قد آد ve ورسوله kim ki بن اشرف için vardır. Yani muhakkak ki o Allah'a ve Rasulüne eziyet etti demiş. Muhammed İbni Mesleme de ayağa kalkarak Ya Rasulallah eğer müsaade edersen bana ben onu uğrayım demiş. Bazı rivayetlerde Muhammed İbn-i eve gitmiş, üç günde yemiş ne içmiş adam. Düşünmüş, ben ne yapacağım şimdi, ben bu adama yanaşmam için bir şeyler yapmam lazım. Bir en azından İslam hakkında, peygamber hakkında bir şeyler söylemem lazım. Tekrar Resulullah'a dönmüş, Ya Resulullah demiş, bana müsaade edersen, ben senin hakkında bazı şeyler söylemek istiyorum demiş. O da söyle demiş. Kâb İbn-i Eşref'e gelmişler, o Ebû ile, yani Kâb i̇bn e, süt e, kardeşi gelmişler, e işte Kâb, bu bize geldi bu adam bize bir takım yükümlülükler yükledi, bizi sıkıntıya soktu, bizden sadaka istedi. Lakin biz onu terk etmek istemiyoruz. Çünkü istiyoruz ki bakalım bir kere söz verdik, işin sonu nereye varacak? Yani biz bu adama artık bir kere söz vermiş bulunduk, bir bakalım bu işin sonu nereye varacak? dediler. Tabi bu kabın çok hoşuna gitti. Yani ama sahabenin söylediği şey neydi? Tevriyeydi. Yani Peygamber geldi, bize bir takım sorumluluklar yükledi, bizi sıkıntıya soktu. Her sorumluluğun içerisinde yani vakat anana diyorlar. Yani bizi sıkıntıya soktu. Doğru her teklifin içerisinde, her mükellefiyetin içerisinde insan için bir sıkıntı, bir meşakkat vardır. Zaten teklif kelimesi külfetten geliyor. Külfet başlı başına yani kelime olarak hani işin içinde bir meşakkat olduğunu gösteren bir şey. İşte bizi sıkıntıya soktu, bizden sadaka istedi. Doğru peygamberimiz onlardan sadaka istedi. Ama biz bırakmak istemiyoruz, söz verdik, bakalım hele işin sonu nereye varacak diye. Kabe'ye diyorlar ki bize birkaç vusk yani birkaç ölçü bir yiyecek ver, erzak ver. O da diyor ki bana bir şeyi rehine bırakın. Hani borcu bu borcun karşılığında. E neyi bırakalım diyor kadınlarınızı bırakın. Şimdi alçak insan, tabiatında rezil olan bir insan anca böyle rezil bir teklifte bulunabilir. E, normal bir adama bana eşini rehin olarak e bırak gibi bir teklif. O da diyor ki tabii onlar diyorlar sen Arapların en yakışıklısısın. Yani biz nasıl sana kadınlarımızı bırakalım diyorlar. Ondan sonra e, e o zaman diyor çocuklarınızı bırakın yani yine çok böyle ciddi hani e, alçakça bir teklif çocuğunuzu bana rehin bırakın ancak bir Yahudi yani bir anne veya babaya bana çocuğunu getir teslim et diyebilir zaten Onlar da diyor ki yani biz çocuklarımızın yarın öbür gün toplum içerisinde ayıplanmasını istemeyiz yani millet diyecek ki, yani bak daha düne kadar falan mal karşı iki ölçek karşısında rehini olan değil miydin sen e, gibi e, silahlarınızı bize bana arayın bırakın, tamam diyorlar, gidiyorlar. Tekrar başka bir gün e, buluşuyorlar. İşte bu çıktığı zaman e, geliyor Muhammed İbni Meslemen'in yanına, sen ne kadar güzel kokuyorsun diyor, senin bu koltamama müsaade eder misin e, diyor. O da tabii ki diyor yani ben, benim yanımda Arapların koku yönünden en iyi olan kadını vardır e, diyor. ben Yani en güzel erkeğe kokusu olan kadın benim yanımdadır e, diyor. E, bir kibirle yani bir böbürlenmeyle işte boynunu uzatıyor. Muhammed bin Mesleme kokladı, burnundan fışkıran ne güzel kokuyormuş diyor. Bir daha müsaade eder misin? Onu koklayayım diyor. O da tabii ki diyor kafasını getirince Muhammed bin Mesleme kafasını kavradığı anda tamam diyor. Ondan sonra dunakun faktu diyor. Yani artık öldürebilirsiniz diyor. Vuruyorlar. Ondan sonra bayağı gebertiyorlar kafiri. Bazı rivayetlerde kafasını peygamberimize getiriyorlar ama bu her rivayette yok yani sadece bazı rivayetlerde var. Bu şekilde bu adamı öldürüyorlar. Şimdi bu kısada bir suikast var. iki habersiz bir şekilde adamı kandıraraktan, adama yaklaşmak var. Yani adama hani sanki bir şeyler alınacak, işte mal alınacak vesaire gibi bir ilişkiye girme söz konusu. Ondan sonra adamı öldürme var. Bu da işte şeyhin anlatmış olduğu konuya delil olan bir mesele. O da nedir? Bir kafir sözünü bozduğu zaman, eğer söz vermiş olan bir kafirse İslam'a ve Müslümanlara zarar veren diliyle, eliyle Saldıran bir adamsa, bu adam ne yapılabilir? Bu adam suikast ile öldürülebilir. Ee, burada bir şey söylüyor, kim bunun hıyaneten öldürüldüğünü söylerse, e, burada iki tane kıssa var. Bir, Hz. Ali'nin bulunduğu bir mecliste adamın biri, e, o adam e, hıyaneten öldürüldü diyor. Hz. Ali adamı hemen orada öldürüyor. Yani mürtet olduğuna inandığından dolayı bu adamı hemen orada öldürüyor. Çünkü peygamberimizin yapmış olduğu bir işe adam ihanet diyor. Aynısı Muhammed İbni Mesleme'nin başına geçiyor. Ee, önceden Yahudi olan İbni Yamin diye bir adam Muaviye Radıyallahu meclisinde o gadırın yani aldatılarak öldürüldü diyor. O da diyor ki şeye Muhammed İbni Mesleme çok yaşlanmış artık. Yani böyle bayağı yaşlanmış. Vallahi ya Muaviye diyor. Bu adamla benle seni bir çatı altında barındırmaz. Yani peygamberin yaptığı bir işe biri aldatma diyecek. Ve bu adam yaşayacak öyle mi? Vallahi ben bunu öldüreceğim diyor. Yani onu öldürdüğüm gibi seni de öldüreceğim. Ee, Kabe ibn-i öldürdüğüm gibi seni de öldüreceğim diyor. Bu şekilde e, gönderiyor. Şimdi burada mesela Müslümanlar dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir kafire bir suikas yapıyorlar. Örneğin İslam'a Müslümanlara zarar veren bir kafire. Ki bunu yaparken bu adamların bir dayanağı var. Yani bir Allah azze ve celle ayet-i diyor ki فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَا اِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُ yani o küfrün imamlarını öldürünüz diyor Allah Azze ve Celle. Küfrün imamı kimdir? Küfrü başlatan, yayan, insanların içine revaç bulduran, insanları küfre çağıran insanlar, küfrün imamlarıdırlar. Müslümanlar tutuyorlar mesela bu tip bir adamı öldürüyorlar. Kendini Müslüman zanneden veyahut da işte <gülüyor> kendini ehli fetva olarak gören adamlar hemen piyasaya atlayıp işte bu aldatmadır, bu hıyanettir, bu suikasttır, işte bu böyle olmaz, İslam'ı karalamaktır vesaire. Yani hani nasıl ki peygamberimiz diyor yani Men nikab ibni e, eşref Keşke Hazreti Ali gibiler de olsaydı insan deseydi men liha ulayil kefera Yani kim bu kafirler için kim vardır e, Diye Peygamber Aleyhisselatu vesselamın sahabesinin yaptığı Veya peygamberimizin yaptığı bir fiile aldatma Demek ahdi bozmak demek Emanı bozmak demek bu haddi zatında Küfür olan bir şeydir yani Peygamberin yapmış olduğu bir fiile aldatma Deneceğinden e, dolayı Lakin tabi sahibinin bu lazımı üstlenmesi Lazım hani yani evet bu normalde aldatmadır e, demesi lazım. Belki fasit bir teville adam işte diyelim ki bu burada bir söz veya eman olduğuna inanıyordur. Ondan dolayı küfrün imamlarına karşı yani Müslümanlar dünyanın herhangi bir yerinde bir eylem yaptıkları zaman bu maslahat açısından tartışılabilir. Daha önce de söylemiştik. Çünkü maslahat göreceli bir kavramdır. Yani bana göre maslahat olan bir şey sana göre maslahat olmayabilir. Sana göre maslahat olan şey bana göre mefsalet olabilir. Bu görecelidir. Bu tartışılabilir. Yani bir adam bir şey yapar. Sen dersin ki hayır bunun zamanı değildi. Henüz bunu yapmamız için daha bu yani bu zamanın işi bu değildi diyebilirsin. Ama bu caiz değildi. Yani şer'i bir hüküm söyleyebilmen için şer'i bir delil olması lazım. Adamın yaptığı caizdir sonuna kadar caizdir. Bu konuda çünkü Nas vardır. Adam Nas'a dayanarak bunu yapıyor. Ama maslahat boyutuna gelince sen diyorsun ki bu maslahata uygun değil. O da diyor ki bu maslahata uygundur. Yani senin sözünü, onun sözünü, onun sözünü, senin sözüne tercih ettirecek hiçbir vecih söz konusu değil. O onun yaptığı bir şey, bu senin yapmış olduğun bir şey. Ondan dolayı bu kısa yani küfre imamlık yapan, Müslümanları eleştiren vesaire insanlara karşı bunun caiz olduğunu gösteren kısalardan bir tanesi. Bir de burada bir şey dikkatinizi çekmesi lazım. Normalde İslam'da harbiler iki türlüdür. Bir el ile İslam'a karşı harp açanlar var. Bir de dil ile İslam'a karşı harp açanlar var. Ee, İslam'a karşı dil ile harp açanların cezası, el ile harp açanların cezasından çok daha büyük. Yani siyeri normalde incelediğimiz zaman, mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam, İslam'a karşı harp açmış, birçok müşriyi affetmiş. Yani öldürmemiş. Esirken serbest bırakmış. Öyle mi mesela Bedir gün nesirlerini Öyle mi? Para karşılığında, fidye karşılığında serbest bırakmış. Mesela Sübami ebn-i getirmiş, almış, bağlamış. Mesela adam ondan sonra Müslüman olmuş. Yani birçok el ile İslam'a karşı savaş açan adamları Peygamber aleyhissalatu vesselam yakaladığı zaman affetmiş. Yani öldürmemiş, serbest bırakmış fidye karşılığında. Lakin dil ile İslam'a savaş açanları affetmemiş. Yani mesela Abdullah ibn-i Ebisarh demiş ki yani ''Onu Kabe'nin örtüsüne sarılı bulsanız bile öldürün.'' Demiş. Neden? Çünkü bu adam İslam'a dille savaşlaşmış. Kabe'me keyfet ederken yedi tane isim veriyor peygamberimiz. Bunları yakaladığınız yerde Kabe'nin örtüsüne sarılı bulsanız da öldürün. Yedisine de dikkat edin. Yani savaşçı insanlar değil bunlar. Cariye mesela kadın sürekli peygamberimizi hicveden şiirler söylemiş mesela. Kabe ibn Eşref mesela. Yahudiler hepsi peygambere karşı savaşmış. Onları affetmiş mesela Yahudileri ama Ka'b ibn -i i affetmemiş işte İbn-i ebul affetmemiş mesela. Neden? Buradan anlıyoruz ki yani asıl harbi İslam İslam'da her ne kadar görüntü itibariyle el ile Müslümanlara savaş açan olsa da ceza yönünden asıl cezayı hak eden affedilmemesi gereken dil ile İslam'a karşı savaş açanlardır. Peki bunun sebebi nedir? Kim söyleyecek? Çünkü bir kafir düşünün mesela diyelim ki bu beldeye geldi, kılıçla burada insanları zorla dedi ki herkes bundan sonra Hristiyan olacak. İnsanlar da buna muvaffakat ettiler. İnsanların buna olan muvaffakatları ne zamana kadardır? Bu adamın elinden kılıç düşene kadardır. Öyle mi? Çünkü kılıçla İslam'a harba açan insan ancak kılıcın zoruyla iş yaptırdığından dolayı, insanları dininden döndürüp küfre çağırdığından dolayı kılıç elinden düştüğü anda mesele bitmiştir. Yani mesela bir adam düşünün geldi milleti zorla dedi herkes Hristiyan olacak. İki ay sonra başka biri geldi onu öldürdü bu defa. Adam düştü yerine Müslüman biri geldi. O kılıç zoruyla Hristiyan gibi olacaksınız zorla Hristiyan gibi görünen insanlar gene Müslüman olacaklar. Başka bir adam düşünün. Şu andaki tağutları özellikle düşünün. Adam geldi. Adam mesela örnek veriyorum. İşte güzellikle, insan haklarıyla demokrasiyle, hakla, özgürlükle, sosyal devletle insanları kafirleştirdi mesela. Şimdi bu adam insanları laf ile kandırdığından dolayı lafta zorluk yoktur. Yani lafta zorlama yoktur. İnsanların gönlüne etki ettiğinden dolayı dil etkisi insanların üzerinde daha kalıcıdır, daha fazladır. Ondan dolayı dil ile İslam'a harbaşanların İslam'ı kötüleyen ve karalayanların hükmü İslam'da el ile savaşanlardan, el ile harbilik yapanlardan çok daha şerittir. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın siyerinde de çok net bir şekilde görülebilir. Evet. Korku. Devam edelim. İbn-i Ebil Hukak, Hayber Yahudilerinden. İbn-i e, İbn Ebil Hukayk da Hayber Yahudilerinden, Hayber Yahudilerinden ve Hicaz Tüccarilerindendir. Mekke'ye gitmiş ve Mekkelileri Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'e karşı kışkırtmıştı. Onlar da ordu hazırlamış ve Hendek Savaşı meydana gelmişti. Savaş ateşini düştüren bizzat bu şahsın kendisiydi. Buhari, Bera bin Azib'den şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi Ebu Rafi'yi öldürmek üzere ensardan bazı adamları gönderdi. Başlarını da Abdullah bin Atik'i görevlendirdi. Ebu Rafi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eziyet ediyor ve ona karşı düşmanı kışkırtıyordu. Ebu Rafi, Hicaz toprağında bir kalenin içinde bulunuyordu. Buhari yine Bera bin Azib'den şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Rafi için bir grup gönderdi. Geceliğin bu gruptan olan Abdullah bin Atik Ebu Rafi'nin evine girdi ve onu uykudayken öldürdü. Evet. Abdullah bin Atik Ebu Rafi'yi öldürmek için bir takım hilelere başvurmuştur. Hile ile girmiş, sonra Yahudilerin kare kapılarını arkadaşları dışarıdan kilitlemiş, daha sonra Ebu Rafi'ye gitmiş ve girdiği her kapıyı arkasından kilitlemiştir. Bununla beraber tanınmaması için sesini değiştirmiştir. İbni Hacer Rahimullah şöyle der. Bu hadisten şunları anlamaktayız. Kendisine davet ulaştığı halde küfürde ısrar eden müşrikleri ve eli dili e, küfüde ısrar eden müşrikleri ve eli dili veya malı ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhine müşriklere yardım edenleri suikast ile öldürmek caizdir. Yine düşman hakkında casusluk yapmak, onlara ansızın saldırmak, müşriklere karşı savaşta şiddete başvurmak, maslahat için gerçek dışı şeyler anlatmak <gülüyor> ve az sayıda müslüman ile çok sayıdaki müşriğe karşı saldırmak caizdir. Bu kısanın tamamını bilen var mı? Abdullah ile Atik kıssasının tamamını bilen var mı? Anlatacak olan. Halime yardım ediyor. Abdullah ile Atik kıssasının tamamını bilen var mı? Şimdi normalde e, <gülüyor> e, şeyde bu eee Kabe bin olay olduktan sonra e, Şeyler Muhammed İbni Mesleme Şimdi Medine'de Eusfah Hazreç Kabilesi var biliyorsunuz. Muhammed İbni Mesleme'nin Muhammed İbni Mesleme ve arkadaşları Kâbü İbni Eşref'i öldürünce Ensardan diğer kabile peygamberimize geliyorlar. Ya Resulullah diyorlar biz bu e, Yahudi öldürelim mi? Şeyi kastediyorlar. Onlar nasıl bir tane e, tağutu öldürdülerse Bize bir tane tağutu Öldürelim diyorlar. Peygamberimiz de onlara Tamam diyor. Öldürmek istedikleri adam Kâbü İbni Eşref'in Aynısı. Yani sürekli peygamberi hicbeden, sürekli ise gidip müşrikleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı kışkırtan, İslam'a ve Müslümanlara karşı kötüleyici şiirler okuyan bir adam. Tamam diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Hazırlıklarını yapıyorlar. Şeyden çıkıyorlar, Medine'den çıkıyorlar. Bu adam bir kalede yaşıyor. Kalede biraz kuvvetli bir kale. Bunlar geliyorlar kalenin ağzında duruyorlar. Arkadaşlarıyla beraber kaleye nasıl gireceklerini düşünüyorlar. Akşam vakti kalenin kapısı kapatılmadan önce tam o sırada hani adam artık acele ediyor ya hadi hadi hadi falan kapıtı, kapatıyorum kapıyı. Bunlar da gelip kapının önünde farklı işlerle uğraşıyorlar. Yani sanki işte biri hayvanıyla uğraşıyor, biri işte sanki ayak kapısıyla uğraşıyor, biri işte vesaire farklı işlerle uğraşıyorlar. Adam o insanların hani artık kalenin içine girip kapanacağında hadi hadi hadi acele edin derken bunlar da içeriye e, giriyorlar kaç kişinin girdiği ihtilaflı yani o grubun içeriden kaç tanesi sahabenin içeriye girdiği içeri girip hayvanları koymuş oldukları yere girip saklanıyorlar. Akşam olup herkes uyuduktan sonra herkesin yattığından tam emin olduktan sonra e, sahabe çıkıyor işte Abdullah İbni Atik e, şeye, İbni Ebul Hukakhin odasına doğru yürümeye başlıyor. Yürüdükçe hani arkamdan olur ya e, şeyler gelirler e, Yahudiler gelirler diye de kapıları şey yapıyor kapıları arkasından kilitliyor. Ondan sonra tabi e, geliyor, odanın kapısından içeriye giriyor. Bunun odası belli zaten odasına geliyor. Sesleniyor buna. Buna seslendi ama bu da anan seni kaybetsin. Ne oldu diyor e, gecenin bu saatinde. Bu da gidiyor tabi sesi verdikten sonra bir tane vuruyor Allah'ın izniyle. E, bunu yaralıyor. Tabi yaraladıktan sonra geri çekiliyor. Tam emin olmadı şimdi adam öldü mü? Yoksa adam ölmedi mi? E, diye karanlık e, çünkü sesini değiştiriyor Abdullah i̇bn Atik bu defa. Ey İbn-i ebil Hukayh, diyor, ne oldu sana? E falan, bu ne bağırmadır diyor. O da zannediyor ki Yahudilerden biri yardıma geldi falan. Çabuk gel diyor işte ölüyorum, burada yatıyorum falan diyor ki bir tane daha indiriyor ondan sonra. ve i kelam bu kafiri gebertiyor orada. Ondan sonra kalkıyorlar, kaçıyorlar. Tabi merdivenlerden inerken sahabenin bir tanesi ayağını kırıyor. Diğer sahabe de onu alıyor arkadaşlarının yanına gidiyorlar. Onları bekleyen arkadaşlarının yanına gidiyorlar. Tabi Medine'ye dönmeleri lazım. Yahudiler felik felik her tarafta. Bunları arıyorlar. Kim geldi bunları öldürdü diye. Vallahi gitmem diyor ben. Niye? Çünkü diyor sabah olacak ben işiteceğim. Bu adamın öldüğünden tam emin olacak. Yani adam ölmemişse hala öldürmeyi düşünüyor adamı. Peygamberimiz ona git öldür dediğinden dolayı. Ben adamın öldüğünden emin olacağım diyor. Bekliyorlar orada. Sabah işte bu na'i dedikleri. Yani ölüm haberini bizim şimdi e, Salah mı diyorlar? Salah okuyan e, bidatçı gibi bir çıkıyor çıkıyor. Işte bağırıyor. E, falan öldü e, diye. Ondan sonra Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'a geliyorlar. Tabi tedbir e, getiriyorlar. Peygamberimiz anlıyor ki hani bu kafiri gebertmişler. E, diye. Bu şekilde bu adamı öldürüyorlar. Şimdi bu kısada da yine hiç bilmeyen insanların kalesine gizlice girmek. Burada bir hile kullanma var. Saklanmak. Onların mülkünde onların haber olmadan tasarruf etmek. Kapıları kilitlemek vesaire ses değiştirmek adamı kendi evinde öldürmek yani eşinin yanında yatarken adam mesela öldürmek vesaire e, bu dip e, şeyler savaşın hile olduğuna ve bu hilenin kısımlarından bir tanesinin de kafire suikast düzenlemenin caiz olduğunu gösteren meselelerden bu iki kısada ortak bir nokta var davet kendisine ulaşmadan önce birisine suikast yapılabilir mi davet kendisine ulaşmadan önce birine suikast yapılabilir mi biz daha önce bu konuda üç tane görüş olduğunu söylemiştik. Kim bize söyleyecek? Davet, ulaşır, ulaşmadan ve ulaştıktan önce ve sonra savaş diye bu konuda üç görüş vardı demiştik. Kim bize söyleyecek? Demiştik ki, bazı alimler davet ulaşmadan kesinlikle caiz olmadığını söylüyorlar. Bazı alimler davet ulaşmadan da yapılabileceğini bu işin söylüyorlar. Bazı alimler de davet ulaşmadan yapılabilir. Lakin daveti ulaştırıp yapmanın sünnet olduğunu, yani sünnet olan mutlaka daveti ulaştırmanın olduğunu söylüyorlar. Bunların içerisinden racik olan, ee, bu üç tane görüşün içerisinde. Yani Müslümanların o anki duruma göre. Çünkü bazen öyle durumlar olabilir ki yani kafire davet ulaştırmadan ziyade savaş etmek e, gerekir. Ondan dolayı e, bunun vacipliğini, farzlarını gösteren çünkü bir delil yok yani bu böyle olmazsa şöyle olur, şöyle olmazsa böyle olur gibi bir delil söz konusu değil. Efdal olan kafirlere mutlaka daveti ulaştırmaktır. Çünkü bu Peygamberimizin tavsiyesidir. Yani bir belde indiğin zaman önce onları Allah'ın dinine çağır, eğer kabul ederlerse kabul ederlerse, tamam etmezlerse, cizye etmezlerse onlarla Bismillah de Allah'tan yardım iste ve onlarla savaş diye bu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın Hz. Ali'ye yapmış olduğu tavsiye. Ondan dolayı normalde yapılması gereken şey ne? Eftar olan, Peygamberimizin tavsiyesi olan kafirleri İslam'a davet etmek. Lakin birincisi bu iki kafire daha önce davet ulaşmış. Zaten İbn-i Ebu Hukayka'da, Kabe i̇bn davet ulaşmış. Lakin bazen insan davetin ulaştığından emin olup olmasa bile ki şu anda yani galibuz zan, şeriatlar azından galibuz amel edilir genelde. Herkese davet ulaştığı yönünde, yani çünkü Kur'an-ı Kerim artık yayılmış, herkes İslam'ı duymuş. Yani kafirler bizzat İslam'a savaş e, açmışlar. Ondan dolayı şu anda herkese davet ulaşmış vaziyette yani. Bu anlamda hani savaş daveti herkese zaten ulaşmış vaziyette. Bu kısa da yine yazarın e, savaş hiledir ve bu hilenin kısımlarından bir tanesi de küfrün önderlerine veya İslam'a zarar verenlere Suikast yapmaktır, destekler. Burada 177'nin başından okuyalım. Sa'b-i B'ni hadisinde şöyle geçer. Sa'b-i B'ni hadisinde şöyle geçer. Resulullah şey ondan önce İbn Ömer'in rivayeti var. İbn Ömer'den rivayet edilen hadiste son planı. İbn Ömer'den rivayet edilen hadiste şöyle geçer. Savaşlardan birinde öldürülmüş bir kadın bulundu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadın ve çocukların öldürülmesini yasakladı. Diğer bir rivayette de Diğer bir rivayette yasakladı ibaresi yerine eleştirdi diye geçmektedir. Saat bin Cessame hadisinde şöyle geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müşriklerin gece baskınlarında öldürülen çocuk ve kadınlar hakkında soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar müşriklerdendir diye cevap verdi. Başka bir rivayette ise şöyle geçmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme adlı bir grubun geceleyin düşmana saldırması esnasında müşriklerin çocuklarından isabet alanların durumu ile alakalı soruldu. Bunun üzerine şöyle cevap verdi. Onlar babalarındandır. Nebevi Rahimullah şöyle der. Onlar babalarındandır yani bunda bir sakınca yoktur. Çünkü miras, nikah, kısas, diyetler ve başka şeylerde babalar için uygulanan hükümler onlar için de geçerlidir. Maksat bu işin zaruret olmaksızın ve kasten yapılmaması şartı ile bir sakıncasının olmadığını belirtmektir. Kadınların ve çocukların öldürülmesini yasaklayan yukarıdaki hadisten maksat ise... Onların ayrı bir yerdeyken öldürülmelerinin yasaklığıdır. Ama geceliği müşriklerin kadın ve çocuklarının da bulunduğu bir yere askerlerin baskın yapması halinde kadın ve çocukların öldürülmesinde bir sakınca olmaz. Bu bizim Malik'in, Ebu Hanife'nin ve Cumhur'un görüşüdür. Çünkü geceliği baskın yaparken kadın, erkek ve çocuklar birbirinden seçilemez. Hadise geçen zer, e, zerari sözcüğü şeddeli veya şeddesiz söylenebilir ki bundan maksat kadın ve çocuklardır. Bu hadis gece baskını yapmanın ve daha önceden davetine ulaşmış olduğu kişilere karşı haber vermeden saldırmanın caiz olduğunu gösterir. Ayrıca dünyada kafirlerin çocuklarının babalarının hükmüne tabi olduğunu da belirtir. Ancak ergen keşinden önce ölmeleri ilgili olarak üç farklı görüş bulunmaktadır. Evet. İbn-i Kudamur Rahimullah şöyle der. Kafirlere geceleyin baskın yapmak ve haber vermeden öldürmek caizdir. Ahmet, geceleyin baskın yapmakta bir sakınca olmadığını söyler. Zaten Rumlara geceleyin baskın yapılmadı mı? Düşmana geceleyin saldırmanın mekruh olduğunu söyleyen kimse bilmiyoruz. Süfyan Zuhrî, Abdullah bin Abbas ve Sa'd bin Cesame sened zinciriyle Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle aktarılır. Müşriklerin evlerine gece baskın düzenliyoruz. Onların kadın ve çocuklarını esir alıyoruz. Bunda bir sakınca var mıdır diye soruldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar da onlardandır diye cevap verdi. Bu hadisin senedi hasendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadın ve çocukların öldürülmesini yasaklamaktadır diye itiraz edilirse bunun kasten onları öldürülmenin yasaklığı ile ilgili olduğunu söyleriz. Ahmet onların kasten öldürülmesine karşı çıkmaktadır. <gülüyor> Sa'ab'ın radiyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis kadınların öldürülmesinin nehyinden sonrasına denk gelmektedir. Çünkü kadınların öldürülmelerinin nehi İbni Ebi Hukayk'ın öldürülmesi için adam gönderilmesi esnasında olmuştur. Her iki rivayeti uzlaştırmak da mümkündür. Yasaklanan öldürme kasıtlı öldürmedir. Mübah olan öldürme ise kasıtsız yapılandır. Evet. Sahabın hadisi nişan ederken i̇bn Hacer rahmetullah bunun mensuh olabileceğini belirtir. Çünkü Ebu Davud'un rivayetinde Zuhri'nin sözünden bu hadise ilave olunmuş bir fazlalık bulunmaktadır. Rivayetin sonunda Süfyan der ki Zuhri dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadın ve çocukların öldürülmesini yasakladı. i̇bn Hacer şöyle der. Zuhri bu sözü ile sanki sahib hadisinin mensuh olduğunu, olduğuna işaret etmektedir. Ne var ki bu yasaklarının tarihi ile ilgili rivayet konusunda da ihtilaf bulunmaktadır. Ebu Davut'un rivayetinde Ebu fukaykın öldürülmesini için adam gönderildiği dönemde olduğu söylenirken, İbni, İbni Hibben'in rivayetinde ise Hunen günü olduğu belirtilmektedir. Evet, şimdi normalde önümüzde iki tane hadis var. Bunlardan bir tanesinde... Peygamber Aleyhisselatü Vesselam savaşta ölü bir kadın bulduğu zaman kadın ve çocukların öldürülmesini yasaklıyor. Yani kadın ve çocukları öldürmeyiniz diyor. Yine bir savaşta kadın bir kadını ölü olarak gördüğü zaman kızıyor. Makanet hadi tukat diyor Bu kadın savaşmıyordu diyor. Yani niye savaşmayan birini öldürdüğünüz manasına sahabe itiraz ediyor. Bunlar karşısında sabi mi hadisi var. Yani yarasında biz müşriklere gece baskını yapıyoruz ve bakıyoruz ki onların çocuklarının Öldürülen çocukları görüyoruz, yani öldürülen çocuk ve kadınlar oluyor, ne yapalım ee, biz diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da diyor ki hum minhum diyor, onlar da onlardandır diyor. Şimdi zahiren birbirine çelişen iki tane hadis var, yani zahiren görüntü itibariyle birbirine çelişen iki tane hadis var. Bunlardan bir tanesi kadın ve çocukların öldürülmesini yasaklıyor, bunlardan bir tanesi kadın ve çocukların öldürülebileceğini söylüyor savaş esnasında. Şimdi zahiren birbirine iki tane çelişik hadis olduğu zaman ne yapacağız o zaman? Bir, ya bunların arasını cem edeceğiz. Öyle mi? İkisi de sahih olması kaydıyla. Ya diyeceğiz biri birini nesk etti. Öyle mi? Veyahut da ne yapacağız? Tercih yapacağız. Veyahut da iki hadiste bir kenara bırakacağız. Yani bu dört tane de bir tanesini yapacağız. Alimler iki gruba ayrılmışlar bu konuda. Yani bu usul zahiri çelişik gibi görünen hadiste izlenen metot noktasında alimler iki gruba ayrılmışlar. Cumhur, aralarını cem etmiş. cumhur ulema demiş ki birinci hadis savaşmayan hiçbir şey yapmayan ve diğer müşriklerden ayrı olan kadın ve çocukları kasten gidip öldürmektir ki İslam bunu zaten yasaklamıştır. Yani savaşmayan kadını, çocuğu işte çok yaşlı fikir beyan edemeyecek yaşlı evinde oturan yaşlı adamı ibadetine çekilmiş insanlarla hiçbir işi olmayan din adamını vesaire öldürmeyi İslam yasaklamış. Ondan dolayı bunları öldürmemek lazım demişler. İkinci hadiste ise Müslümanların bunları birbirinden temiz edemeyeceği yani kadını, çocuğu, yaşlıyı işte müşriği birbirinden temiz edemeyeceği baskın gibi, ani durumlar gibi durumlarda onları kastetmeden öldürebilirler ve bu öldürmenin akabine de onlar da onlardandır. Ee, şey çıkar ortaya hadisin hükmü devreye girer diye Cumhur böyle kanaat verilmiş. Bazı alimler de birinci hadisin ikinci hadisi Nesk ettiğini söylemişler. Yani ilk başta İslam'ın ilk yıllarında savaşlar kızgınken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlar onlardandır dedi. Lakin daha sonra kadın ve çocukların öldürülmesini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yasakladı. Ondan dolayı yasak birincideki o serbestliği nesk etti demişler. Tabi bu iddia zayıf bir iddia. Neden dolayı zayıf bir iddia? Çünkü nesk, neskte bir kesinlik olması lazım. Yani böyle hani biri önce söylendi, biri sonra söylendi, bunun bile karışık olduğu yani hangisinin önce, hangisinin sonra olduğunun bile karışık olduğu bir durumda nesk'in söz konusu olması mümkün e değil. ikincisi cem'in imkan bulduğu yerlerde neske gitmenin bir anlamı yok. Yani iki tane rivayet arasında cem imkanı varsa çünkü اِعْمَالُ الدَّلِيلَيْنِ اَوْلَا مِنْ اِهْمَالِهِمَا اَوْ اِهْمَالِ اَحَدِهِمَا Yani bu bir kaidedir. İki delille beraber amel etmek İkisini birden ihmal etmekten veya birini ihmal etmekten daha evladır, öyle değil mi? Şimdi nes dediğimizde birini ihmal etmiş oluyoruz, yani birini iptal etmiş oluyoruz. Ondan sonra iki kaide ile beraber amel etmek imkanı varken, bunlardan ikisini veya herhangi bir tanesini ihmal etmekten bu çok daha e, evladır diye. Racih olan görüş bunların arasını ne etmek? Racih olan görüş bunların arasını cem eden görüş. Şimdi o zaman burada nasıl bir durum çıkıyor ortaya, sonuç itibariyle? Mesela diyelim ki şu gün yani günümüz için söylüyorum. Yapılan eylemlerin hemen hemen hepsinde veya savaşların hemen hemen hepsinde çocuk ölüyor da kadın ölüyor. Yani bugün mesela diyelim ki şimdi bir şehir var. Müslüman bir devlet var diyelim ki savaş var. Veyahutta Müslüman bir devleti boş verelim yani iki tane kafir devletten e söz edelim. Diyelim ki savaş var. Şimdi bugünkü savaşta kılıç yok. Yani silahla diyelim ki o beldeye saldırılacak veyahutta bomba atılacak. Şimdi sen evlere bomba gönderirken ey bomba Kadını vurma, çocuğu vurma, erkeği vur diyemezsin. E böyle bir program da söz konusu değil. Hani çok gelişmiş teknolojide bombaları programlayıp işte sen gidiyorsun evin içinde yaşayan erkekleri vuruyorsun. Kadınla çocuğa hiç dokunmadan tekrardan çıkıyorsun vesaire. Hakeza yanma mesela. Normalde hani düşmanın yan, yakılması yasaklanmış. Şu anda kullanılan bombaların bazı direkt yanma etkisi yapıyor. Mesela yani yakıyor. E adam bedeline dediği zaman adamı yakıyor. Bu hadise gene mesela e, muhalif. Savaş fıkı ayrı bir fıkı. Yani namaza kadar <gülüyor> hükümler değişiyor savaşta. Öyle değil mi? Ta namazın içeri içerisine kadar birçok hüküm savaşta ne yapıyor? Değişiyor. Çünkü olagan üstü bir durum. Yani normal mesela beşeri kanunda bile olagan üstü halin kanunları normal kanun normal zamanın kanunlarından birbirinden farklıdır. Neden? Çünkü fıtrat bunu gerektirir. Yani olagan üstü hallerle normal hallerin birbirinden ayrı olması gerektiğini zaten fıtrat bunu gerektirir. Ki Allah azze ve celle kanun koyucuların en güzeli ee, kanun koyma hakkını kendinde bulunduran olarak da bu konuda teşrih adında Allah azze ve celle olagan üstü hallerle yani savaş haliyle normal hali birbirinden ne yapmıştır ayrılmıştır. Ondan dolayı bugün hani bazılarının yine çok dinden fıkıhtan, anla, fıkıhtan anladığını zannedip de bu caiz değil çocuk ölüyor kadın ölüyor bilmem e, işte suçsuz insanlar arada ölüyorlar işte bakkal ölüyor esnaf ölüyor bilmem kim ölüyor vesaire gibi sözler bunlar boş sözler. Neden? Çünkü zahiren müşriklerle iççe yaşayan o da onlardandır. Ha sonradan diyelim adam ölür, kıyamet gününde onlardan değildir. Başka bir sebepten orada bulunuyordur, mübah bir sebepten dolayı o anda o ortamdadır. Bu kendi niyetine göre tekrardan ne yapar? Kendi niyetine göre tekrardan diriltilir. Ama normal e, halükarda onların içinde bulunan, mesela kadın Müslümandır. Firavunun karısı gibidir. İstizaf halindedir, kaçabilecek yolu yoktur. Kadın mesela diyelim ki hicret etmeye yol bulamayanlardandır mecbur müşriklerin içinde yaşıyordur. Müslümanlar müşriklere saldırdı, kadın orada öldü. Oradan masum öldü, müslüman oldu öldü denmez. Öyle değil mi? Neden? Çünkü o kadın her, her ne kadar mübah bir sebepten orada bulunsa da dünya hükmünde onlarla beraberdir. Ama ahiret hükmünde nedir? Ahiret hükmünde Allah Azze ve Celle onun niyetine göre eğer mübah bir sebepten dolayı orada bulunuyorsa niyetine göre onlardan temiz edecektir. Onun için bu Sahab İbni Cesame hadisiyle bu İbni Ömer'in hadisi Bizim zamanımızda da birçok insanın fetva verirken yanıldığı meselelerden bir tanesi. işte şu eylem kadın, çoluk, çocuk öldü. İşte bu eylemde işte Müslüman olanlar öldü vesaire gibi şeyler söyleniyor. Bunlar nedir? Bunlar olagan üstü durumlarda, onlar da onlardandır. Yani öldürülmemesi gerekenler dahi ölürse tabii ne şartıyla Müslüman kastetmeyecek. Yani burada asıl mesele kasıt olmayacak. Yani sen oraya girerken senin kastında çocuk öldürmek, kadın öldürmek, Müslüman öldürmek olmayacak. Sen kendi işini yapacaksın normalde orada. Senin kastının dışında bu gerçekleşirse de bunlar zaten nedir dünya hükmünde dediğimiz gibi onlar dandır. Evet.